Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatun. Kardeşler geceniz mübarek olsun. Hamdulillah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. lillah. n ve n ve n-astaghfiru. Nasta n min şurur enfusina ve seyaat amalina. Men yehdihillahu Allahu falamuzillala. ومن يضلل فلا هادينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 أَعَادَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Amin. Muhterem kardeşlerim. Hac ibadeti biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin gücü yeten her Müslümana ömründe bir kere farz kılmıştır. Ki Allah Azze ve Celle kitabında gücü yeten herkes gücü yeten herkesin Allah'ın beytini tavaf etmesi Allah'ın kulları üzerindeki haktır. Baba. Evet. Kardeşlerim öncelikle Allah azze ve celle bütün ibadetlerde olduğu gibi bu hac ibadetinde de yalnız ve yalnız ne olması gerekir? Allah azze ve celle'nin rızasına has olması gerekir. Ki Allah Teala buyuruyor ki ...dini yalnız kendisine has kılarak Allah'a kulluk etmeleri onlara emrolundu. Bütün ibadetlerde olduğu gibi... ...bu hac ibadetinde de Allah Azze ve Celle bizlerden... ...ne diyor? İhlaslı olmamızı istiyor. Yalnız ve yalnız bu ibadetimizi Allah rızası için yapmamızı istiyor. Ve yine diğer bütün amellerde olduğu gibi özellikle hac ibadetinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız hac ibadeti hakkında şöyle buyuruyor. Ve diyor ki <gülüyor> Yani hac yapacağınız, hacda yapacağınız amellerinizi benden alın. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın minberin üstüne çıkıp namaz kılarak ümmetine namaz kılmayı öğretip Sallu kema ra'aytumuni usalli Beni nasıl namaz kılar görürseniz öylece namaz kılın buyurduğu gibi hac ibadetinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle beraber haccını yapmış ve her ibadette olduğu gibi bu ibadette de Kendisi nasıl yapıyorsa, nasıl yapmış ise öylece hac ibadetinde, hac ibadetinin öylece yapılmasını bizlere ne yapmıştır? Emretmiştir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ömründen bir kere hac yapmış ki bu da veda haccı diye isimlendirilmiş. Bir rivayete göre yüz bin ve yüzde yüz bin arasında olduğu rivayet edilmiştir. O sahabelerle birlikte ne yapmıştır? Haccını eda etmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine Allah Teala'nın buyurduğu gibi Ey Muhammed de ki Eğer Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Bana uyun ki Allah da sizi sevsin Ve günahlarınızı bağışlasın. Ve Allah Teala'nın burada buyurduğu gibi Peygamber aleyhissalatu vesselama bizim uymamız nedir? Allah'ı sevmemizin bir gereği. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorsak ki bu iddiadır, nedir? Bunun ispatı da Peygamber Allah Resulü aleyhissalatu vesselama uymaktan geçer. Dedik ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diğer ibadetlerde olduğu gibi Hac ibadetinde de khudu anni yani hacda yapacağınız ibadetlerinizi benden alın buyurmuştur. Öyleyse gelin kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl umre yapmış? E yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hac yapmış? Onu öğrenelim. Ve inşallah gidecek kardeşlerimiz varsa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 Aleyhisselatü Vesselam günde yüz sefer Allah'tan bağışlanma dilediğini söylüyor. Şimdi hac ibadeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim haccını eder ve orada hiçbir günah işlemezse makbul ve kabul edilmiş bir hacla dönerse Allah onun haccını kabul ederse diyor evine tıpkı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 Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan geldiği üzere telbiye getirmesi gerekir. Telbiye nasıldır? Labayk Allahumma labayk. Labayk la shareeke laka labayk. İnnel hamde ven ni'mete leke vel mülk la shareeke lek. Telbiye bu şekildedir kardeşlerim ve bunu Mekke'ye varıp Kabe'yi tavaf tavafa başlayıncaya kadar ne yapacaktır?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 Kabe'yi tavafa başlayıncaya kadar sürekli telbieyle meşgul olacaktır. Yani le beik Allahumme le beik le beik la sharika lake le beik inna alhamdu wa nā'ime ta laka wa al-mulk la Ondan sonra sürekli bunu ne yapacaktır? Ta ki Kabe'yi görüp görüp tavaf edinceye kadar bunu tekrar edecektir. Kardeşleri Mekke'ye vardığı zaman Kabe'yi görür ve Kabe'yi yedi şaftla Hacerül esvetten başlayıp yine orada bitirerek tavaf eder. Yani bu nasıldır kardeşlerim? Mekke'ye vardınız, Kabe'yi gördünüz, ondan sonra telbieyi kestiniz. Kabe'de gördüğünüz zaman ilk yapacağınız şey nedir? Tavaftır kardeşlerim. Tavafın sıfatı nasıldır? Nasıl yapması gerekir? Kabe'yi sol tarafına alır ve Hacerül esvetten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 biz de ne yapıyoruz? Onun sünnetine uyarak o hacer Esvet'i öpüyoruz. Ki başka bir kastımız, başka bir niyetimiz nedir? Kesinlikle ve kesinlikle, yok, kesinlikle yoktur. Hz Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi, sen sadece bir taşsın, ne zarar ne de fayda verebilirsin. Kardeşlerim Kabe'ye tavafa başlayacağı zaman hacer Esvet'i öpebilirse öper...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 kadınlar, bayanlar normal e, bir şekilde e, sakin bir şekilde yürümelerine devam ederler. Herhangi bir şekilde koşma veya hızlı yürüme ne yapmazlar? Yapmazlar. Bunu erkek yapar. Hızlı bir şekilde ilk üç şaftını tamamlar. Bu şekilde nedir? Sağ omuzu e, tavaf boyunca açıktır kardeşlerim. E, Rükmü'l-Yemani dediğimiz yani hacer Esvet'ten bir önceki e, köşe Nedir? Rüknü'l-Yemani'dir ve orada herhangi bir öpme veya selamlama meselesi nedir? Yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Rüknü'l-Yemani ile hacer esvet arasında Rabbena Atina diye bilinen duaları nedir? Okuması sünnettir kardeşlerim. Yalnız bunun dışında tavafa ait herhangi özel bir dua Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan nedir? Kesinlikle gelmemiştir.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 Merve tepesinde, tepesinde bitirir kardeşlerim. Daha sonra bu sayı da bitirdikten sonra um ve sayını bitirdikten sonra iki seçenek vardır. Traş olması gerekir. Ya başının tamamını usturayla jiletle kazıtır ki bu erkekler içindir. Ya da ne yapar saçını her tarafından eşit bir şekilde kısaltması gerekir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 zilhicce ayının sekizinci gününe kadar ne yapar? Bu şekilde elbisesiyle normal yaşantısına Kabe, Mekke'de devam eder. Kardeşler bu anlattığım kısaca umrenin e, yapılış şekli. Daha sonra e, zilhicce ayının sekizinci günü geldiği zaman ki bu ne demektir? Yani e, hacdan kurban bayramından iki gün öncedir ki bu nedir kardeşlerim zilhiccayının sekizinci günü demektir kısaca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı haccı anlatalım kardeşlerim zilhiccenin sekizinci günü kuşluk vakti olunca temettu haca niyetlenen birisi ne yapacaktır bulunduğu yerde otelinde veya evinde ne yapacaktır hac için ihramına girer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 Akşam namazını 3 rekat, yatsı namazını 2 rekat ve sabah namazını da 2 rekat sünneti de kılar. Ne yapar? Kendi vakitlerinde kısaltarak kılar kardeşlerim. Daha sonra arefe günü, yani bayramdan bir gün önce arefe günü ne yapacaktır? Yani zilhicce ayının 9. günü, güneş doğduktan sonra tekrar telbiye getirerek ne yapacaktır? Arafat'a doğru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 Büyük cemreyi ne yapacaktır? Cemretül Akabe'yi taşlayacaktır. Ki bu taş sıfatı nedir kardeşlerim? Nuhuttan büyük, nohut şeklinde küçük taşlar olacaktır. Ki yedi adettir. Ne yapar? Onların yedi taşı her birinde tekbir getirerek ne yapacaktır? Taşlamasını yapacaktır kardeşlerim. Ondan sonra...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 Mina'da kalıp tekrar sırasıyla zevalden sonra yani öğle namazının vaktini girdikten sonra ne yapar? Sırasıyla küçük, orta ve büyük cemreleri taşlar ve ondan sonra hacını bu şekilde bitirmiş olur. Ve ülkesine dönmek istediği zaman ne yapar? Mekke'den ayrılmadan önce veda tavafı olarak Kabe'yi yedi şafta tavaf et. Ne yapar?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 vuku bulmasına müsaade etsin. Çünkü bir Müslümanın nerede olursa olsun emri Bil maruf nehyanın münker yapması nedir kardeşlerim? Farzdır. Ee, bazı kardeşlerimizin ihramda yaptığı hatalar vardır. Bunlardan bir tanesi mikat mahaline vardığı zaman ihram elbisesini giymemek. Ve kesinlikle kardeşlerim mikat mahalli ne yapacaktır? İhramsız geçilmeyecektir.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 ee, yani ihram, el, e, namazı gibi kılınan herhangi bir namaz yoktur kardeşlerim ee, bir de mescide harama Kabe'ye giderken yapılan bazı hatalar vardır kardeşlerim ee, hacı zamanı çoğunun telbiye getirmemesi ve konuşma ve bu tür şeylerle boş işlerle meşgul olması kardeşlerim ee, nedir? dediğim gibi oralar gerçekten mübarek topraklardır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 e, korumak amaçlı ne yapıyorlar? E, 7-8 tanesi veya 5-6 tanesi bir araya gelip el ele tutuşup tavaf esnasında kadınları da ortaya alarak ne yapıyorlar? Güya kadınlara tavaf yaptırıyorlar. O tavaf esnasında kiminin ta, e, yüzü önünü e, Kabe'ye dönmüş, kimi sırtını dönmüş, kimi sağ tarafını dönmüş, ola birlikte ne yapıyor? Tavaf yapıyor. Bu da kesinlikle ne yapmaz kardeşlerim? Tavafın yetersiz olmasının sebep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 kısık bir sesle kimseye eziyet etmeden ne yapılır? Tavaf edilir ve ne yapılır? E, Duayla meşgul olunur kardeşlerim. Bir de tavaf bittikten sonra nedir? İki rekat tavaf namazı vardır dedik kardeşlerim. Bu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 و